Radyo Tiyatrosu Harputlu Osman Bedrettin Efendi Genel Koordinatör Mehmet Kösoğlu Senaryo Hikmet Köksal, Hüseyin Ay denir. Yayını hazırlayan Niyazi Hamcı. Seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Program yönetmeni Hüseyin Ay denir. Sene 1858. Yer Erzurum alim ve fadıl bir zat olan Seyyid Selman Çukutü Efendi'nin bir oğlu olur. İsmini Osman Bedrettin koyar. Selman Efendi oğlunun eğitimini üstüne alır. Onu kendi terbiyesi altında kıymetli bir cevher ve edep timsali olarak yetiştirir. Osman Bedrettin 9 yaşında Kur'an-ı Kerim ezberlemekle şereflenir ve hafız olarak çağrılmaya başlanır. Daha sonra Erzurum medreselerinde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 Bunun üzerine Osman Bedrettin Hazretleri medreseden ayrılır. İlimde daha yüksek bir müderris, daha doğrusu kendisini tasavvuf ilimlerini yetiştirecek bir rehber aramaya başlar. Bu arayıştan çok bir bekleyiştir. Bekleyiş sessizce Osman'ı daha da bir sessizliğin içine iter. Osman oğlum hadi yemek hazır. Derleyim derdim derin derdime derman için sana geldim ya Muin. Hay Allah duymadı beni yine kendi derdine dalmış. Ya Rabbi ne yapmalı bilmem ki. Ah ah kaç gündür odasından dışarı çıkmadı. Hayrola hatun ne söylenip duruyorsun? Ah efendi bilmezmiş gibi konuşursun. Hmm. Çorbada ne güzel kokuyor. Neymiş o bildiğim Esma hanım? Osman. Ne olmuş oğlumuza? Aman Selman efendi görmüyor musun? Hafıza oğlumuza iyice bir hal oldu. Üzülme hanım ferah ol. Osman saadet ve selamet üzredir. Sen şuradan bir parça ekmek ver bakalım. Nasıl olur efendi? Osman'ım geceleri sabaha kadar uyumaz sürekli ağlar.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 Sanki bir şey beni kendine doğru çekiyor. Gidebilir mi? Tabii, iyi olur ya. Hem biraz hava alırsın. Sağ ol. Allah'ıma şükür. Hemen mi gidiyorsun Osman'ım? Evet anne. Sıkı giyinseydin bari. Havalar soğudu, üşütmeyesin. Güle güle o. Güle güle. Selamun aleyküm Rıza kardeş. Kolay gelsin. Ooo aleyküm selam Osman efendi. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Nasılsın? Elhamdülillah. Keyifler hoştur. Günde iki çarık diksek karnımız doyar. Eh şükrediyorsun. Bir emriniz var mı? Dikilecek çarığınız falan. Sağ ol Rıza yoktur. Geçerken bir uğrayıp haline hatırını sorayım dedim. Öp, bu kardeşimiz kim? Haa. <gülüyor> sizi tanıştırmayı unutmuşum.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 Bir cami imamlığına razı ol Kandırmış bunları <gülüyor> Büyüklerin işine akıl sır ermez Rıza kardeş İş o kadar kolay değildir Boşa emek çekmezler Vakarlı heybetli bir zan Bizde bir emanet var Onu teslim etmeye geldim ehlini beklerim diyor. Kim bilir nasip kim hmm, Yok kurban yok Kandırmış bu adam sizi Öyle deme Rıza ağam Allah adamlarının hali başka Anlattıkları kalbimize tesir ediyor Sohbeti çok hoş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 Yüzün kıpkırmızı oldu. <gülüyor> Kış yavaş yavaş geliyor ha. iki haftaya kalmaz kar kaplar yolları. Daha var mı köy Yo az kaldı, şu tepenin ardında. Demek ismi Seyit Ahmet Merami öyle mi? Evet. Şimdi köydedir değil mi? Tabi camidedir. Hadi hızlanalım öylesine. Yani evvel tanışmak istiyorum. İşte efendim.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 Meşakkatine, sıkıntılarına katlanmak lazım. Allahu Teala hele bir kulunu sevdiği bir kuluna mülaki ederse, bu nimete şükretmemek mümkün değildir. Bu Allahu Teala'nın hususi bir ihsanıdır. Lakin istemek, arzulu olmak gerekir. Merhaba Hafız Osman Bedrettin. Merhaba. Hoş geldiniz. E, ama efendim, o sizi tanıdı, e, size hitap ediyor. Oysa ilk defa görüyorum onu. Ama o sizi tanıyor. Yanına varıp elini öpeyim. Efendim, sohbetinizle şereflenmek, zat halinizden ders almak isteriz. Elbette Hafız Osman. Buharadan kalkıp.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 Allah feyzini arttırsın. Bu herkesin kaldıramayacağı zor bir yüktü. Söz vermişti ama yerine getirebilecek miydi? Kolay mı? Her gün Erzurum'dan Bebel Kasım köyüne gitmek... ...sonra tekrar geriye Erzurum'a dönmek... Ama hafız Osman kararlıydı. Gece yarısı kalkıp yola çıkıyor, yaz, kış, fırtına yağmur ve kardemeden... ...üç saatlik mesafedeki Alvar köyüne sabah namazına yetişiyordu. Namazdan sonra da Bevel Kasım'a gidip hocasından feyiz ve ilham alıyordu. Bu hal yedi sene böylece devam etti. Yoldaki meşakkat ve zahmetlere hiç aldırmıyordu. Ama anacığının yüreği ölemi, Osman'ı için endişe ediyor...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 İyice de geciktim. Hocam merakta kalmıştır. Ne bir çayını bir bulabilseydim. Nerede olduğumu da kestiremiyorum. Göz gözü görmüyorum. Yarabbi, sana sığındım. Sen yardım et. Allahım, artık gücümde kalmadı. Kar dizlerime kadar çıkıyor. Adım bile atamıyorum. Daha fazla gidemem. gidemem. gidemem. Vaziyet dehşet vericiydi. Hafız Osman'ın adım atacak hali yoktu. Dondurucu soğuk iliklerine kadar işlemişti. Allahü Teala'ya sığınarak yere diz çöküp oturdu. Birden aklına İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözleri geldi. Bu tevekkül ve sabrı nakış nakış işleyen unutulmaz mısralar Hafız Osman'ın dudaklarından dökülmeye başladı. Hak şerleri hayr eyler. zannetme ki gayr arifanı seyre eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdir ki kefilimdir, Allah ki vekilimdir, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Ha, bir at sesi mi duydum? Ha. Selamun aleyküm kardeş. E, e, aleyküm selam. Allah Allah. Bu fırtınada bir beyaz atlı yiğit. Kim acaba? Darda kalmışsın ey yolcu. Gel atının terkisine bin de beraber gidelim. Siz, e, siz nereden geldiniz? Tut elimden abi. Çok üşümüşsün. Şu kırbada şerbet var. İç ısınırsın. Buyur. Ne kadar da tatlı. Şimdiye kadar hiç böylesini içmedi mi? Dağarcıkta nasibim var. Al ondan da arzu ettiğin kadar ye. Teşekkür ederim. de hurma dolu. Bir tane yesen kafi. Maşallah bu kanaatkar haline yolcu kardeş... Çok az içtin çok az yedin <gülüyor> Nasibin açık Feyzim bereketli Sana gelen misafirler de senin gibi kanaatkar Sofran mübarek olsun Hadi Hocana selamımı söyle Fakat, fakat Burası Bevel Kasım köyü Hocamın kapısının önündeyim Allah'ım neler oluyor Onur yüz adam nereye gitti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 Sonra birden kaybettim onu hocam. Mübarek olsun hafızım. Tebrik ederim. Sana yardıma gelen o genç... ...Hızır Aleyhisselam'dı. Hızır Aleyhisselam mı? Ya. Ya. ya. Rabbi, ...bu mutlaka hocamın himmetiyle olmuştur. Şu ateşe biraz odun atalım. Gel hafız. Şöyle otur.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 ...seni bir mürşidi Kamil'e hazırlamaktı. Hocam... ...yani bundan sonra tekrar mürşidi Kamil mi arayacağım? Ya siz? Öyle hafızım. Nasibin benden değil... ...artık siz bir mürşidi Kamil aramaya hak ve selahiyet kazandınız. Bizi de unutmayın. Peki hocam... ...ne yapmalıyım... Nasıl hareket etmeliyim? İlmini sarf et arttırırsın. Hakkı zikret bulursun. Bir insan halkı sevmekle hakka erer. Huzurla kemal bulur. Rehbersiz kemalin zevale vardır. Rehber ara, irşader, er. Gazaya karış, gazi ol.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 Aradığın zatı güneyde bir yerde bulacaksın. Nasihatlerim unutma. Her işinde Allahu Teala sana yardım eylesin evladım. Amin. Hikmet dolu nasihatler. Göz çapağı abdest bozmaz buyurdular. Gaza'ya karış gazi ol buyurdular. Mevla görelim neyler. Büyükler boş söz konuşmaz. Evet. Seyyid Ahmet Merami, ta Buhara'dan getirdiği emaneti, nasiplisine, ehline vermiş, artık vazifesi de son bulmuştu. Hafız Osman'ın gözlerinden öperek, Erzurum'dan ayrıldı. Osman, Bedrettin Hazretleri'nin hayatında, yeni ve bambaşka bir safa başlatacak olan, bir mürşid Kamil aramaya başladı. Bu arayışı sırasında,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 ...bu kıyamete kadar şerefimize sürülmüş bir leke olacaktır. Ey Ali, Ey Ali, Padişahımız Sultan Abdülhamid Hanı Saniye Efendimizin... ...Erzurum halkına fermanıdır. Henüz yeri ağarmamıştı. Bütün Erzurum halkı galeyana gelmişti.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 ...beklenmedik bir şey oldu Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. Evet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 eşhedü la rasulullah Allah aşkına vurun vurun böyle dadaşlar ...bredadaşlar... ...urum bredadaşlar... ...ey Erzurumlular... ...ey şehit evlatları... ...Allah'ını seven... ...asker evladımızın yardımına koşsun... ...daha ne dururuz... ...hadi gazaya... Hadi kardeşler... ...Fecir doğmadan... ...şafer güneşi doğsun... ...haydi yiğitler... ...haydi ağalar.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 Berhudar olasın Kurt İsmail Paşa. Cenabı Hak yüzümüzü kara çıkarmadır. Şükürler olsun Moskov büyük yara aldı. Tez haber ulaştırın. Top karşı ateş açılsın. Zinha asker evlatlar ve ahali kaçan düşmanın peşine düşmeye. Get elden bırakmamak lazım. Emredersiniz Paşa. Paşa. O sabah ezan-ı okuyan zat kimdir? Bütün ahali asker coştu. Bu yaşa geldim böyle ezanı Muhammedi'yi dinlemedim. Kimdir bu el? Erzurumlu Miralay Bahri Bey'in gönüllü bölüğünden genç bir hocadır paşam. Ona Hafız Osman Bedrettin derdim. Gönüllü ha? Evet paşam. Onu muharebe esnasında da gördüm. Heybetli, vakarlı bir yiğitti. Ama bir şeye şahit oldum ki inanılacak gibi değildi.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 Tez o mübarekiyi de üçüncü taburun imamlığı verilsin. Baş üstüne paşam. Bu hadiseden sonra daha çok tanınıp sevilen. Hafız Osman Bedrettin Hazretleri, 28. alayın 3. taburu imamlığına tayin edildi ve artık imam efendi diye tanındı. Bu vazifedeyken, Evliya'nın büyüklerinden, Seyyid Tahayi Hakkari Hazretlerinin oğlu ve halifesi Seyyid Ubeydullah'la, Mevlana Halid'i i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden, Kufrevi Şeyh Muhammed ve Gümşhaneli Ahmet Ziyaeddin ve Erzincanlı Terzi Baba lakabıyla meşhur Şeyh Hayyat'ın talebelerinden Hacı Fehmi Efendilerle sohbet etti. 1882'de vazifeli olduğu Tabur Pavul'ya nakledildi. Osman Bedrettin Tabur imamlığına Pavul'da devam ediyordu. Fakat hala müşfidi kamilini bulamamıştı. Arıyor, bekliyordu. Asıl rehberini mutlaka bulacaktı. Ama ne zaman ve nerede? Bunu bir türlü bilemiyordu. İmam Efendinin bu arayışı devam ederken... ...Palu'nun az ötesindeki bir dergâhta... ...mübarek bir zat talebeler yetiştiriyordu. Bu zat Seyyid Mahmud Samimi Hazretleri'ydi. Maşallah, dokuz yaşında hafız ve fatih olmak her kulun kârı değildir. Kimi buyurdunuz efendim? Fesuphanallah. Ilme olan gayreti hocalarını çalışmaya mecbur ediyor. Aradan bir müddet geçince... ...onun hakkında yine şöyle buyurmuştu. Hikmet-i Huda onu okutmaya... ...Buhara'dan alim, fadıl... ...butazavvuf bir hoca memur edildi. Allah Allah! Bu ne saadet, bu ne bahtiyarlıktır ki... ...Hızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbete... ...dağarcığından lokmaya kavuşmak...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 ...talebelerinden biri bir rüya gördü. Ne, ne muhteşem bir kalanlık. Bütün sahrayı doldurmuş. Evet, bu bir zincir. Göğe doğru uzanıyor. Ve herkes bu zincire tutunmak için çırpınıyor. Fakat tutunabilenler ne kadar az. Şu nur yüzlü ve heybetli genç de Herkes saygı gösterip yol veriyor.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 Siz daha uyumadınız mı? Uyuyamadım Rıza kardeş. Ya sen? Sen niye bu saatte ayaktasın? Efendim... E, koğuş nöbetçisiyim. Üste açılan arkadaş var mı diye dolaşıyordum. <gülüyor> Şu bizim hemşire de amma horluyor ha. Dur... ...şunun yastığını bir düzelteyim hele. Heh... ...oldu. Demek dükkanını kapatıp sen de gönüllü taburuna katıldın öyle Evet efendim. Ama meslek işte. Burada da Erat'ın çizmelerinin yırtıklarını dikiyorum. Sizi çok düşünceli gördüm. Ah Rıza kardeşim. Yoksa memleket hasretimi. <gülüyor> Yok Rıza kardeş. Bizim hasretimiz başkadır. <gülüyor> Sen yabancım değilsin. Ee? Sahra'da iz bilmeyen garip yolcu gibiyim. Ne yana baksam harap. Bir eşik arıyorum. Bir eşeğin divanesiyim. Eşik mi? Evet. Baş koyacak bir eşik. Kalbime nazar edecek. Derdime şifa olacak bir manevi tabibin eşiğini arıyorum. Ah, sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Hmm, eşik ha.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 besrim ediyor. Hafız kurban biz seni bekliyoruz sen bizi arıyorsun. Sana verilmesi gereken emanetin altında kudret ve kuvvetim azaldı. Gözümüz yollarına bakmaktan fersiz kaldı. Bu kadar saklanmaya demez etmeye sebep mi Yeter artık gel. Nereye? Nereye? Burası daha önceki yer değil. Bu nur yüzlü erler... ...Şah-ı Nakşibend, Buhari... ...Mevlana Halidi i Bağdadi... ...Şeyh Ali Septi... ...Şeyh Muhammed Vehbi Hayyati. Gam çekme Hafız Osman. Allah-u Teala vermek istemeseydi... ...istek vermezdi aradığını falı da bulacaksın. Peygamber Efendimiz'in torunlarından Şeyh Mahmud Samini seni bekliyor. Ona gitmen bizce de muvaffuk görülmüştür. Samini'nin davetine icap edin. Ona git. Git onun. Git.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 ...biz de gidiyoruz. Başüstüne efendim. İşte at üstünde biri... ...bize doğru yaklaşıyor. Ne kadar da heybetli bir görünüşü var. Acaba rüyamda gördüğüm zat bu mu? Aman Allah'ım. O zat. Evet bu o zat. Ya Rabbi bu ne hikmettir. İşte hocam da geldi. Ona ne kadar da dikkatli bakıyor. Bu kalabalıkta ne böyle? Sanki birini karşılamaya çıkmışlar. Allah Allah. Bu nur yüzlü zat beni rüyada davet eden Mahmud Samini Hazretleri. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam Hafız Osman. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Mahmut Samimi Hazretleri Osman Bedrettini şefkat ve muhabbetle bağrına bastı. Onu dergahına götürüp misafir etti. Karşılıklı sohbetlerini dinleyen diğer talebelerin kalplerindeki ihlas, muhabbet, teslimiyet, huzur, sabır artıyordu. Hafız Osmansa Mahmut Samimi Hazretlerini dikkatle dinliyor, onun rüyasında işaret edilen mürşit olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Efendim, herkes bir derdile dertli. Bizim derdimiz ise görünüşü yalancı ve yaldızlarla süslü dünyanın sevgisinin kalbimizden çıkmasıdır. Kolay iş değil. İnsanın hakiki dostu Allahü Teala'dan uzaklaşıp kendisini cehenneme götüren günahlar işleyip, sonra da cennete talip olması ne kadar garip?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 Neden tütün içiyor? Bu tere tüt beni perişan ediyor. On bir gündür buradayım şüphelerden kurtulup bir türlü teslim olamadım. Kardeşlerim, ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Ne dersin hafız Mustafa? İtiraz eder mi? Etmez efendim. Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı.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 Güneş şu olacak. Önce şu evlitten başlayayım. Havuzun suyunu şöylece salayım. Tamam. Su ne güzel yolunu buldu. Akıp gidiyor. Toprağa baş koydu. Havuzdan kurtuldu. Ben sevilen. Gitür. Başımı toprağa koyamadım. Git tütün çubuğunu yüzünden. Fakat o da niçin tütün içiyor? Niçin? Niçin? Hocam Ahmet Merami göz çapa abdest bozmaz buyurmuştu. Ama ya tütün? Allah Allah. Su kesildi. Ama daha bir evlek bile sulanmadı. Çok tuhaf. Bir karış yer sulanmadan havuzun suyu bitmiş. Dolması zaman alır. Hocamın yanına gidip bildireyim.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 Hafızım dikkat et. Gören gözle bak. Havuz dolu duruyor. Git vazifeni yap. Peki efendim. Baş üstüne. Fakat. Bu havuz dolmuş. Koskoca havuz bu kadar kısa sürede nasıl dolar? Daha biraz önce boştu şimdi de neredeyse üstünden taşıyacak. Bu, bu hocamın bir kerameti olmalı. Şunları sulayıp hemen yanına gitmeliyim. Kardeşlerim hiç kimsenin kalbini kırmayın. Hak taala indinde bu çok fena bir iştir. Hatta gönül yıkmak Kabe'yi 70 defa yıkmaktan beterdir.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 Mahmut Samini Hazretleri senin sevgili bir kulun. Ama niçin tütün içiyor? Niçin? Hı? Bu ses de kim? Kim konuşuyor? Bir veli tütün içer mi iç? İçerse içer. Her halinden Allah'ın sevgili bir kulu olduğu anlaşılıyor. Rüyamda işaret edilen Mürşidi Kamil Mahmut Samini Hazretleri... Rehber olarak kendine gözü çapaklı... ...eli çubuklu bir zat seçtin ha? <gülüyor> sus! Sus ey azgın nefs! Yeter! Yanlış rehberle nereye varırsın biliyor musun? Ahmet Merami Hazretleri göz çapa abdest bozmaz buyurmuşlardı. Göz çapağı abdest bozmazsa... ...evliyada tütün içmez. Neden içmesin? Ne fayda gelir sana ondan ha? Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, yeter, eli yeter, sus, sus! Sus! Artık takatim kalmadı. Bu ıstıraba dayanamıyorum. Yarın sabah izin alıp buradan gideyim.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 Beşeriyet güzel ve latif kokuya muhtaçtır. Şimdi bir zat var kendi kendine diyor ki, Ben dokuz yaşında hafız oldum. Hızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbet içtim. Dağcığından hurma yedim. Moskov'la çarpışırken taşlar havalanıp elime geliyordu. Şimdi ben kala kala, gözü çapaklı, eli çubukluya mı kaldım? Kibrinden diyor ki,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 Kalbim sıkılıyor. Kalbini ister geniş tut... ...ister dar. Gönül isterdeki hoş olalım. Eyvah! Samin Hazretleri incinmiş. Başlar öne eğik... ...sessizce onun yürek kavuran sözlerini dinliyorlar. Her şey açık. Asıl muhatap Osman Bedrettin. O bunu gayet açık bir şekilde anlıyor. Fakat Mahmut Sami'nin Hazretleri...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 Sami'nin hazretlerinin elinin çubuğundan, gözünün çapağından bana ne? O Allahü Teala'nın sevgili kulu, tütün içerse içsin bana ne? Aklımı attım, aklımı attım, aklımı attım hocama kavuştum. Allahım beni gafletten uyandır, selamete erdir. Osman! Osman! Efendim? Kalk Osman Efendi. Öyle vakti yakın. Samini Hazretleri namazı hafız Osman kıldırsın buyurdu. Kapılarının eşiğine layık olmayan birini... mihrabta yerlerine oturtuyorlar. Onların merhamet ve lütufları olmasa... ...Bedrettin'in halini olur Mustafa... Kerimlerle yapılan her iş kolay olur hafız. Sübhanallah. Söyler misin mi Mehmet efendi? Bu Hafız Osman buraya geleli şunun şurasında birkaç hafta bile olmadı. Acaba Samini Hazretlerinin mihrabı ona bırakmasının hikmeti ne ola ki? Bu işlere akıl ermez ancak Hafız misafir mumu da kibriti de beraberinde getirmiştir.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 Allah'ım beni sevdiklerini üzmekten muhafaza et. Gel hafızım şöyle gel. Efendim afınızı istirham edelim. Hafız, hafız. Sular yüzünü toprağa sürmese deryaya kavuşur mu? kuru akıllı insana yar olur mu? Hafız. Muhammed din Hazretleri, Terzi Baba Hazretleri ve diğer büyükler... ...senin bize gelip teslim olmanı işaret etmediler mi? Hı? Hafız! Hazreti Hızır'ın şerbeti fadlına, Ahmet Merami Hoca'nın emekleri ilmine ve aklına sebep oldu. Erzurum'da Ayaspaşa Camii minaresinde ezanı Muhammed'i okuduğun zaman...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 Hafız, bunlar evliyalığın çilveleridir. Marifet, hakikatler ötesindeki hakikate, Allahü u Teala'ya varmaktır. Efendim, emrinize tabiyim, elinize öpeyim. Gir öyleyse şu hücreye. Burada ne kadar kalacağım hocam? Allahü u Teala'nın dilediği kadar. Belki bir an, belki bir gün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 ...siloçunu tamamlayan Osman Bedrettin... ...hocasından icazet alır. Hafız kurban... ...artık bizim vazifemiz son buldu. İrşat emanetini sana verdim. Bunu... ...18 günde hak ettin. Zor bir yük. Zor bir vazifenin... ...büyük şerefi vardır. Hafız kurban...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 Buraya tekrar dönmenize lüzum kalmamıştır İzniniz on gün uzatılmıştır Evet hafızım Efendim yeni görev yerimi bildiriyor Çemiş Gezek Orası da sizin muhakkat yerinizdir Gerçi uzunca bir zaman kalırsınız Ah Harput ah. Harput ebedi konağınızdır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 Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.